Sonra Hazreti Peygamber gelerek araştırmayın ayaklarından birisinin yanında durdu. Arkasından Ebu Bekir geldi ve elini Hazreti Peygamber'in omzuna koydu. Onun arkasından da Ömer geldi ve o da elini Ebu Bekir'in omzuna koydu. Sonra da Osman geldi ve elleriyle işaret ederek, Ey Rabbim, kullarına beni için öldürdüklerini sor, dedi.